Vakıa Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Mekke döneminde inmiştir. 96 ayettir. Sûre adını 1. ayette geçen El Vakıa kelimesinden almıştır. Vakıa gerçekleşen, meydana gelen olay demektir. Burada kıyameti ifade etmektedir. Sûrede başlıca kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli haller ve insanların amellerine göre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 ne mutlu kimselerdir. Bu ayet, ''Defterleri sağ tarafından verilenler var ya, ne mutlu kimselerdir amel defterleri sağ tarafından verilenler.'' şeklinde de tercüme edilebilir. Kötülüğe batanlara gelince, ne mutsuz kimselerdir. Bu ayet, ''Amel defterleri soldan verilenler var ya, ne mutsuz kimselerdir amel defterleri soldan verilenler.'' şeklinde de tercüme edilebilir. İman ve amelde öne geçenlerse, ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar nayim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler.